Abese suresi Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Abese ve tevallâ el-a'mâ. Yanana görmeyen ama biri geldi diye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 Qutila al-insanu ma akthara kafir insan Ne an kördür o min ayi şeyin qalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma asbila yassaruhu thumma amatahu faaqbarahu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 kelâ <gülüyor> lemme hayır insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi falyanzuril <gülüyor> insân ilâ ta'âmihi emme sadabnâl mâ'a sabbâ datna hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük sonra nebat bitsin diye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 Ama vakti gelip de, o kulakları patlatan, dehşetli gün geldiği zaman, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ